94.9 Açık Radyo'daki Türler Arası programına hepiniz hoş geldiniz, herkese günaydın. Saat 10.32.40 şu anda. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun Haziran 1948'de hazırladı ve birkaç değişiklik yapıldıktan sonra 65 yıl önce bugün 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Paris'te yapılan oturumda kabul edilen 30 maddelik bildiri insan hakları bildirisi. Bildirinin imzalanmasında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra devletlerin bireylere tanınan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması konusunda birleşmesi de oldukça etkili olmuş. Roosevelt bu bildiriyi bütün insanlık için bir magna carta olarak tanımlamış ve bildirinin imzalandığı 10 Aralık yani bugün Dünya İnsan Hakları Günü olarak ...kutlanmaya devam ediyor. Şimdi iki madde aktarmak istiyorum müsaadenizle. Birinci madde şöyle diyor... ...İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde... ...bütün insanlar özgür... ...onur ve hakları yönünden eşit duvarlar... ...akıl ve vicdana sahiptirler. Ve ikinci maddeyi de... ...aktaracak olursak... ...herkes ırk, renk, cins... ...dil, din... ...siyasal ya da herhangi bir başka inanç... ...ulusal ya da toplumsal köken... ...varlıklık... Doğuş ya da herhangi bir başka ayrım gözetilmeksizin bu bildiride açıklanan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Bundan başka ister bağımsız ülke uyruğu olsun isterse bağımlı, özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke uyruğu olsun bir kişi hakkında uyruğu bulunduğu devlet ya da ülkenin siyasal, adli ya da Uluslararası durumu bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir yazmış. Bugünlerde oldukça manidar bir bildirge ve bununla ilgili olarak şöyle de bir bilgiye ulaştık. Bilgi Üniversitesi İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından İnsan Hakları Filmleri Projesi kapsamında bir film hazırlanmış. 19 Şubat 2013'te şimdi bu filmi yayınlıyoruz, dinletiyoruz daha doğrusu. Merhaba. Ben dünyadaki 7 milyar insandan yalnızca bir tanesiyim. Tıpkı senin gibi. 13 yaşındayım ve Türkiye'de yaşıyorum. Bugün size benim gibi Türkiye'de yaşayan 72 milyon 752 bin 325 insanla beraber dünyadaki tüm insanların sadece insan olmalarından dolayı koşulsuz sahip oldukları aklardan yani insan haklarından söz etmek istiyorum. İnsanlık tarihi boyunca insanlar haksızlıklarla mücadele ediyor ve birlikte adil bir yaşam için çeşitli kurallar koyuyor. Haksızlığa karşı mücadele hakların yazıya geçirilmesinin ve böylece hakların korunmasının yolunu açıyor. Bu süreçte belki de en önemli adım 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi imzalandığında atılıyor. Bu bildirgenin amacı insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması. Bildirgeyi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu 10 Aralık 1948'de 30 madde olarak kabul ediyor. Birleşmiş Milletler'e üye olan ülkelerde bu bildirgede yazanlara uyacaklarına dair söz veriyorlar. Çünkü insan haklarını tanımanın, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunun, insan haklarının korunması gerektiğinin ve ülkeler arasında dostça ilişkiler geliştirmenin önemine inanıyorlar. Bu bildirgeyle bu ülkeler temel insan haklarına, insanın onur ve değerine ve erkeklerle kadınların eşitliğine olan inançlarının altını çizerken daha geniş bir özgürlük ve toplumsal gelişme sağlamaya kararlı olduklarını belirtiyorlar. Bu bildirgedeki haklar satınlanılamaz, kazanılamaz ya da devredilemez. Çünkü insan haklarına sadece insan olduğumuz için sahibiz. Ayrıca bu haklar herkes içindir. Yani dünyanın neresinde olursak olalım hepimiz için geçerlidir. Bu hakların hepsi bir bütündür ve hiçbiri bir diğerinden önemli değildir. Hiç kimse herhangi bir gerekçeyle bu haklardan herhangi birini elimizden alamaz. Ve bu haklar birbirleriyle bağlantılıdır. Yani bu haklar hep birlikte birbirlerini tamamlarlar. Bu kadar şeyden bahsettikten sonra bu bildirge nelerden bahsediyor diye merak ediyor musunuz? İsterseniz anlatmaya başlayayım. Öncelikle her insan özgür doğar. Hepimizin kendine özgü kişiliği ve düşünceleri vardır. Ayrıca hepimiz haklar bakımından eşitiz. Birbirimizden ne kadar farklı olursak olalım, hepimiz doğduğumuzdan itibaren bu haklara sahip oluruz. İnsanlar, ırkları, renkleri, kökenleri, cinsiyetleri, dilleri ve dinleri, görüşleri, ekonomik durumları, doğum yerleri ya da milletleri ne olursa olsun az sonra anlatacağım bütün insan haklarına sahiptir. Bu haklar neler mi? Öncelikle hepimizin özgürlük ve güvenlik içinde yaşama hakkı var. Şimdi söyleyeceğimi duyunca artık kölelik mi var diyeceksiniz ama ne yazık ki dünyada bazı insanlar hala köle gibi çalıştırılabiliyor. Oysa hiç kimsenin bizleri köle yapmaya ya da bize köle gibi davranmaya hakkı yok. Tabii ki bizlerin de bir başkasını köle yapmaya ya da ona köle gibi davranmaya hakkı yok. Ve tabii ki hiçbir nedenle birilerinin bu kim olursa olsun bizi incitmeye, bize kötü davranmaya ya da işkence etmeye de hakkı yok. Bir başka hakkımız ise... Herkesin ne olursa olsun yasalar önünde birey olarak tanınmaya ve yasalar tarafından korunma hakkı olması. Ayrıca hepimiz yasalar önünde eşitiz ve dilimiz, dinimiz, görüşlerimiz, milletimiz nedeniyle asla ayrımcılığa uğramamalıyız. Bir de haklarımız çiğnendiğinde hepimizin hukuktan destek istemeye de hakkımız var. Kimi zaman bazı nedenlerden dolayı suçlanabiliriz. O zaman da adil ve kamuya açık bir şekilde yargılanmamız gerekir. Bizi yargılayanlar, Adil olmalıdır. Kimsenin kendilerine ne yapacaklarını söylemesine izin vermemelidir. Ve çok çok önemli bir ilke var. Suçu kanıtlanmadıkça herkes masum yani suçsuz kabul edilir. Ayrıca kimsenin bizim saygınlığımıza zarar vermeye hakkı yok. Bize zarar verildiği takdirde bu konuda yasal yardım arama hakkımız da var. Özel hayatımız da bize özel. Kimsenin bizden habersiz evimize girmeye, günlüklerimizi açmaya, okumaya... Bizi veya ailemizi rahatsız etmeye hakkı yok. Bir diğer hakkımız ise dilediğimiz yere siyahat etme özgürlüğümüz. Ayrıca kendi ülkemizden ayrılmaya ve istersek buraya geri dönmeye de hakkımız var. Eğer ki yaşadığımız ülkede bize zarar gelebileceğini düşünüyorsak bir başka ülkeye gitme ve oradan sığınma talep etmeye de hakkımız var. Hepimizin bir yurttaşlığa da yani bir ülkenin vatandaşı olmaya da hakkı var. Ve ayrıca eğer istiyorsak kimsenin bizim başka bir ülkenin vatandaşı olmamıza da engel olmaması gerekir. Yasal olarak uygun yaşa geldiğimizde yani yetişkin olduğumuzda ırk, ülke veya dinle ilgili herhangi bir sınırlama olmadan dilediğimiz kişiyle evlenebilir ve aile kurabiliriz. Diğer taraftan asla kimse bizi evlenmeye zorlayamaz. Unutma! Evlenirken ya da ayrılırken de kadınlar ve erkekler eşit haklara sahipler. Nasıl? İnsanların bir sürü hakkı var değil mi? Ama dur daha bitmedi. İşte bir başkası. Herkesin bir şeylere sahip olma veya sahip oldukları şeyleri birbirleriyle paylaşmaya hakkı var. Haklı bir nedeni olmadığı sürece hiç kimse sahip olduklarımızı elimizden alamaz. Yani bize ait olan bir şeyi kimse bizden izinsiz alamaz ya da satamaz. Biliyor musunuz? Ayrıca düşünce, inanç ve din özgürlüğümüz de var ve tabii ki inandığımız dini değiştirmeye de hakkımız var. Neden olmasın ki? Bir de hepimizin kendi kararlarımızı vermeye, istediğimizi düşünmeye, düşündüklerimizi söyleme ve düşündüklerimizi başkalarıyla paylaşma hakkımız var. Bu paylaşımı söyleyerek kelimelerle yapabileceğimiz gibi istersek yazabilir ya da çizebilir ya da bir resim ile anlatmayı tercih edebiliriz. Buna kimse engel olamaz. Bazen de bazı taleplerimizi ortaya koymak için tek başımıza çaba göstermemiz yeterli olmayabilir. O zaman da bizimle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarımızla bir araya gelmeye ihtiyaç duyabiliriz. Çünkü bu şekilde sesimizi daha iyi duyurabiliriz. İşte bu nedenle barış içinde toplanmaya ve örgütlenmeye de hakkımız var. Ama eğer istemiyorsak da hiç kimse bizi bir gruba girmeye zorlayamaz. İsteklerimizi hayata geçirmek için Hepimizin kendi ülkesinin yönetiminde yer almaya ve görüş bildirmeye de hakkı var. Uygun yaşa geldiğimizde tıpkı sınıf başkanımızı seçer gibi ülkede bizi yönetecek kişileri de seçmeye hakkımız olur. Tabii ki bu seçimler düzenli olarak eşit oy hakkı ile gizli ve serbest oylama yoluyla adil bir biçimde yapılmalıdır. Ayrıca toplumdaki herkesin sosyal güvenliğe hakkı vardır. Sosyal güvenlik herkesin insanca yaşayabileceği haklara sahip olmasıdır. Tüm devletler kendi kaynaklarına göre bunu sağlamak durumundadır. Peki ya yaşamımızı sürdürmek için başka nelere ihtiyacımız olabilir? Hepimizin bir eve, sağlıklı ve elverişli bir yaşam sürmek için yetecek paraya veya rastaysak sağlık yardımı almaya hakkımız var. Çocukların, yaşlıların, engellilerin veya ihtiyaç duyan herkesin de kendilerine gereken bakımı görmeye hakkı var. Ve yine uygun yaşa gelip çalışmak istediğimizde Çalışmaya, yaptığımız işin karşılığında adil bir maaş almaya ve fiziksel, ruhsal ya da diğer açılardan bizi olumsuz etkileyecek iş koşullarından korunmaya hakkımız var. Eğer iş yerimizde olumsuz koşullar varsa sesimizi işverenlere duyurmak için örgütlenmeye hakkımız var. İş yerlerindeki bu gibi örgütlere ise sendika deniyor. Bizimle benzer işi yapanlar bizimle aynı sendikada yer alıyor. Böylece birlikten kuvvet doğuyor. Tabii ki sadece çalışmaya değil. Çalışırken ya da okurken dinlenmeye ve tatil yapmaya da hakkımız var. Böylece kendimize vakit ayırıp boş zamanlarımızı istediğimiz gibi geçirebiliyoruz. Bunu biliyorsundur zaten ama ben yine de söyleyeyim. Herkesin okula gitmeye ve eğitim almaya hakkı var. Ayrıca ilk öğretim herkese devlet tarafından ücretsiz olarak verilmeli. Bir de eğitim bizim becerilerimizi ve yeteneklerimizi geliştirecek şekilde olmalı. Ve tercihlerimizi yapabilmemize olanak sunmalı. Ailelerimiz de bizimle birlikte nasıl bir eğitim alacağımıza karar verme hakkına sahip. Yani kimse bizim ve ailemizin onayı olmadan bizi istemediğimiz bir eğitime yönlendiremez. Diğer taraftan alacağımız eğitim kişiliğimizi geliştirecek ve insan haklarına saygımızı da güçlendirecek şekilde olmalı. Bizi anlayışa, hoşgörüye ve dostluğa özendirmeli. İşte başka bir hakkımız daha. Hepimizin toplumun kültürel yaşamına katılmaya ve bilim, Sanat ve eğitimin getirdiği güzelliklerin keyfini sürmeye de hakkı var. Ne kadar çok hakkımız varmış değil mi? Hem kendi ülkemizde hem de dünyanın her yerinde bütün haklarımızın ve özgürlüklerimizin tadını çıkartabileceğimiz bir düzende yaşamaya da hakkımız var. Senin benim ailelerimizin öğretmenlerimizin aklına kim geliyorsa. Bunun için hem kendi ülkemizde hem de dünyada böyle bir düzen kurulmalı. Bu da bizim bizi yönetenlerin ve devletlerin sorumluluğunda. Tabii ki tüm bu hakların hayata geçebilmesi için bizler de herkesin hak ve özgürlüklerini korumalıyız. Tıpkı onların ve devletin bizimkileri koruması gerektiği gibi. Ve merak etme, bu bildirgedeki hiçbir hak insan haklarının yok sayılması için kullanılamaz. Hiç ama hiçbir kimsenin bu bildirgedeki haklardan herhangi birisini bizden almaya hiçbir koşulda hakkı yoktur. Oh, my God. Çık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. Yaş Hediyesi Masumiyet Müzesi Soğuk ve yalnız Kasım günleri Ertesi günlerde Sibel benim... nişan taşında kaybolduğum o bir buçuk saatte ne yaptığımı... ...hiç sormadı bile. Artık... Takıntımdan hiç kurtulamayacağım duygusu, o gece şüpheye hiç yer bırakmayacak bir şekilde içimize yerleşmişti. Perizlerin, yasakların hiçbir işe yaramadığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan ikimiz de, ihtişamını kaybeden bu eski yalıda birlikte yaşamaktan memnunduk. Durumumuz ne kadar umutsuz olursa olsun, köhne binada bizi birbirimize bağlayan ve Acımızı güzelleştirerek dayanılır kılan bir şey vardı. Yalı hayatı artık canlanmayacağı anlaşılan aşkımızı bir çeşit yenilgi, kader ve yoldaşlık duygularıyla derinleştiriyor. Yok olan Osmanlı kültürünün son kalıntıları biz eski aşık, yeni nişanlıların hayatlarındaki eksikliğe bir derinlik katıyor, hatta bizi sevişememenin acılarından koruyordu. Akşamları denize karşı masamızı kurup kollarımızı, dirseklerimizi balkon demirine dayayarak karşılıklı yeni rakı içmeye başlamış, başlayıp keyiflenmişsek, Sibel'in bakışlarından bizi cinsellik olmadan birbirimize bağlayacak tek şeyin evlenmek olduğunu hissederdim. Pek çok evli çift, yalnız babalarımızın, annelerimizin kuşağındakiler değil, bizim yaşıtlarımız da aralarında hiçbir cinsellik olmamasına rağmen, Çoğu her şey çok normalmiş gibi yaparak çok mutlu bir birliktelik yaşamıyorlar mıydı? Üçüncü dördüncü kadehten sonra uzak yakın genç yaşlı demeden birbirimize bazı tanıdık çiftler için sence onlar hala sevişiyorlar mıdır diye sorar, yarı şaka yarı ciddi akıl yürütürdük. Şimdi bana çok acıklı gelen bu alaycılığımızı elbette yakın zamana kadar çok mutlu bir cinsel hayatımız olduğuna inanmamıza borçluyduk tuhaf bir suç ortaklığı ve mahremiyetle bizi birbirimize daha da bağlayan bu konuşmaların gizli amacıysa, bu halimizle de evlenebileceğimizi hissetmek ve gururlandığımız cinsel hayatımızın bir gün geri döneceğine üstü örtülü bir şekilde bir süreliğine inanmamızdı. En azından Sibel, en kötümser olduğu günde bile benim alaycılığım, şakalarım ve ona duyduğum şefkatin etkisiyle buna inanır, bir umuda kapılır, mutlu olur. Hatta bazen hemen harekete geçmek isteyerek kucağıma otururdu. İyimserlik anlarımda, Sibel'in hissettiğini sandığım şeyi bende hisseder. Artık evlenmemiz gerektiğini ona söylemeyi düşünür. Ama Sibel'in ani bir kararla teklifimi reddedip beni terk etmesinden de çekinirdim. Çünkü Sibel'in kendisine olan saygısını geri kazanacağı bir intikam hamlesiyle ilişkimizi bitirmek için fırsat kolladığını da hissediyordum. Dört ay önce önümüzde uzanan mutlu evliliğe, çocuklu, arkadaşlı, eğlenceli, herkesin kıskanacağı kusursuz hayata bu kadar yakınken onu kaybettiğini bir türlü kabul edemediği için bir türlü harekete geçemiyordu. Durumumuzun ağırlığını ikimiz de birbirimize duyduğumuz tuhaf sevgi ve bağlılıkla geçiştirmeye çalışıyor. Gece yarıları ancak içkinin yardımıyla dalabildiğimiz uykunun ortasında mutsuzluktan uyanınca, acımızı birbirimize sarılarak unutmaya çalışıyorduk. Kasım ayının ortasından başlayarak, rüzgarsız günlerde bu çeşit mutsuzluk irkilmeleriyle ya da alkolün verdiği susuzlukla gecenin ortasında uyandığımızda, bir balıkçı sandalının, bizim kapalı pancurların hemen dışında, Durgun boğaz sularında ağ attığını, hareket ettiğini işitmeye başladık. Yatık odamızın hemen dibine sokulan sandalda, Tecrübeli bir balıkçıyla babasının bir dediğini iki etmeyen, incecik ama tatlı sesli oğlu vardı. Sandalda yaktıkları lambadan, pancurların arasından odamızın tavanına güzel bir ışık vururken, İyice sessiz gecelerde küreklerin sudaki şıpırtısını, Çekilen ağdan damlayan su damlacıklarını, Hiç konuşmadan işlerini gören babayla oğulun öksürmelerini işitirdik. Onların geldiğini fark edip uyanınca, Sibel de birbirimize sarılır, Yatağımızdan beş altı metre ötede, Bizim hiç farkına varmadan kürek çeken, Balıklar hareketlensin ve ağa yakalansın diye denize taş atan, Ağa çeken babayla oğul balıkçının soluk alıp verişlerini ve çok nadir konuşmalarını dinlerdik. Sıkı tut oğlum derdi bazen balıkçı ya da sepeti kaldır derdi ya da şimdi siyah yap derdi. Çok sonra enderin sessizlikte oğul tatlı sesiyle şurada bir tane daha var der. Sibel'le ben birbirimize sarılmış yatarken çocuğun neyi gösterdiğini merak ederdik. Bir balık, tehlikeli bir iğne ya da ne olduğunu yatağımızda hayal etmeye çalıştığımız bir yaratık. Uykuyla uyanıklık arasında balıkçıyla oğul hakkında hayaller kurarken, ya tekrar uyuyakalırdık ya da balıkçı sandalının sessizce uzaklaşmış olduğunu fark ederdik. Gün içinde Sibel'le balıkçıyla oğlundan söz ettiğimizi hiç hatırlamıyorum. Ama gece sandal gelince Sibel'in bana sarılışından... Onun da benim gibi uykuyla uyanıklık arasında balıkçıyla oğlunun seslerini işitmekten derin bir huzur duyduğunu anlar. Hatta uyurken bile onun da benim gibi onları beklediğini hissederdim. Sanki balıkçıyla oğlunu işittiğimiz sürece birbirimizden ayrılmayacaktık. Oysa her geçen gün Sibel'in bana daha derinden içerlediğini. Kendi güzelliğinden daha içten bir acıyla şüphelendiğini, Gözlerinin daha sık sulandığını ve daha tatsız ağız dalaşlarına, Küçük kavgalara, küskünlüklere sürüklendiğimizi hatırlıyorum. En çok rastlanan durum, Sibel'in bizi mutlu edecek bir gayretine, Mesela pişirdiği bir pastaya ya da zahmetlerle eve aldığı bir sehpaya, Elinde rakı kadehi füsunu düşleyen benim yeterince içten bir tepki verememem, Sibel'in kapıyı çarpıp çıkması, içerideki odada kahrolmama rağmen bir çeşit utanç ve tutukluluktan dolayı özür dilemek için onun yanına bir türlü gidememem, gittiğimde de onun acıdan içine kapandığını görmemdi. Nişan bozulursa, sosyete artık uzun zaman evlenmeden birlikte yaşadığımızı söyleyerek Sibel'i küçümseyecekti. Başına ne kadar dik tutarsa tutsun, Arkadaşları ne kadar Avrupai olurlarsa olsun, Evlenmezsek bunu bir aşk hikayesi olarak değil, Şerefi lekelenen bir kadının hikayesi olarak anlatacaklarını Sibel iyi biliyordu. Tabii ki bunları hiç konuşmuyorduk. Ama geçen her gün Sibel'in aleyhine işliyordu. Ben arada bir merhamet apartmanındaki daireye gidip, Yatağa yatıp Füsun'un eşyalarıyla oynadığım için kendimi bazen daha iyi hisseder. Acımın geçmekte olduğu yanılsamasına kapılır. Bunun da Sibel'e umut verdiğini zannederdim. Akşamları şehir eğlencelerine, arkadaş toplantılarına, davetlere katılmamızın da Sibel'i biraz rahatlattığını hissediyordum. Ama bütün bunlar durumumuzun berbatlığını... İyice sarhoş olduğumuz saatlerin ve balıkçıyla oğlunu dinlediğimiz dakikaların dışında, Sibel'le çok mutsuz olduğumuzu gizleyemiyordu. O günlerde, Füsun'un nerede ve nasıl olduğunu öğrenebilmek için, çocuğunu doğurmak üzere olan Ceyda'ya yalvardım. Rüşvet teklif ettim. Ama en fazla İstanbul'da bir yerde olduğunu öğrenebildim. Sokak sokak bütün şehri baştan aşağı yürüse miydim? Kış başında, yalıdaki soğuk ve kasvetli günlerden birinde, Sibel, Nurcihan'la Paris'e gitmeyi düşündüğünü söyledi. Mehmet'le nişanlanıp evlenmeden önce, Nurcihan alışveriş etmek ve yarım kalmış işlerini bitirmek için, Noel'de Paris'e gidecekti. Sibel, ona katılmak istediğini söyleyince, onu cesaretlendirdim. Sibel Paris'teyken Füsun'u bütün gücümle arar, İstanbul'un altını üstüne getirir. Bir sonuç alamazsam da, irademi kıran bu pişmanlıktan ve acımdan kurtularak Sibel'le dönüşünde evlenirim diye düşünüyordum. Onu cesaretlendirmemi, kuşkuyla karşılayan Sibel'e bir hava ve yer değişikliğinin ikimize de iyi geleceğini, dönüşünde kaldığımız yerden yola devam edeceğimizi, evlilik sözünü de, Altını çok da fazla çizmeden, bir iki defa kullanarak anlattım. Umutlarını benden biraz uzaklaşmaya ve Paris dönüşünde önce kendisini, sonra da beni sağlıklı bulmaya başlayan Sibel'le evleneceğimi içtenlikle düşünmüştüm de. Havaalanına Mehmet ve Nurcihan'la birlikte gitmiş, erken geldiğimiz için yeni terminalde küçük bir masaya oturmuş, Duvardaki bir posterden, Inge'nin bize tavsiye ettiği Meltem gazosundan içmiştik. Son kez Sibel'e sarılırken, gözlerinde yaşlar görünce, bundan sonra eski hayatımıza hiç dönemeyeceğimizden, onu uzun zaman hiç görememekten korkmuş, sonra da bunun fazla kötümser bir hayal olduğunu düşünmüştüm. Dönüş yolculuğunda, Nurcihan'dan aylardır ilk defa uzak kalacak olan Mehmet, Abi artık kızarsız hiç olmuyor, demişti arabadaki uzun sessizlikte. Gece yalı bana dayanılmayacak kadar boş ve hüzünlü geldi. Gıcır gıcır gıcır diyen tahtaların gürültüsünden başka, eski yapının içinde denizin sürekli bambaşka makamlarla inleyen bir uğultu halinde gezindiğini şimdi tek başımayken fark ediyordum. Dalgalar rıhtımdaki betonda, kayaların üzerindekinden bambaşka bir sesle patlıyor. Akıntının uğultusu, kayıkhane önünde bambaşka bir fışırda halini alıyordu. Poyraz fırtınası, yalının her köşesinden gıcırtılar çıkarırken, gece zurna sarhoş girdiğim yatağımda, sabah doğru balıkçıyla oğlunun sandalının uzun zamandır gelmediğini fark ettim. Hayatımın bir döneminin sona erdiğini, aklımın her zaman gerçekçi ve dürüst kalabilen sağlıklı yanıyla seziyordum artık ama yalnızlıktan korkan telaşlı yanım bu gerçeği bütünüyle kabul etmeme engeldi. Açık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. Yaş Hediyesi Masumiyet Müzesi türler arası edebiyattan heykeli operadan mimari 8 kol sanat seyahati hazırlayan ve sunan Eraslan sağlamı